Bir anda değişir bu zevk. Radio Televizyon modern sabahlar da, günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Yanınızda Fahri Bey, hoş geldiniz. Hoş şişman nerede? Şişman Aha, şişman şişman geldi. geldi. Hoş geldiniz. Ay! Ay. Ay. Ay. Ay. İle efendim, günün gazeteleriyle başlayalım. Bütün bir yılın yoğunluğu var gazetelerde. Bütün, Hemen değerlendirelim. Bütün bir yılın yoğunluğu var ama bütün, bütün bir, bir yılın yorgunluğu yor yok. Tebrik ediyoruz Oktay Bey bu güzel espriniz için bir de gülelim. Hayvan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu da yılın son kaba esprisi olsun diyorum. Lütfen. Yılın ve önümüzdeki yılın da belki önümüzdeki yılların ilk ve son kaba esprisi olsun diyoruz. O zaman İngiltere'den bir haberle devam ediyoruz. Gazetelere bakmaya diyoruz başlayalım. Önce. İngiliz basını tatilini bir arkadaşın yazdığında geçiren bir arkadaşı dediği de BG's'in solisti Sevgili Robin Robin'in yazdığında geçinen başbakan Blair'a karşı Utanmaz başlığını atmıştı BG's'in solistinin evinde kalmanın nesi ayıp ya Ben çok havalı bir hareket diye düşünüyorum ya Benim de peki arkadaşlarım olsa Ama BG's'in Evinde tatil yaptıktan sonra Dönüp İngilizce verdi Diye ince sesle konuştuysa o bir rahatsız etmiştir yani Sen bir daha yapsana onu İngilizce verdi ne bileyim şimdi ben Tony Blair halka nasıl sesini bilmiyorum ki. Ya nasıl sesi? go falan öyle bir şey mi? Ya olur mu sen daha Böyle bu, bir şey bu işler ya? için? Biz seni hazırlıyoruz sen hiç orada olmamışsın ya. Senin yarın öbür gün bir halkın olsa, bir prens olsan bir şey olsan nasıl konuşacaksın halkında? Arkadaşlar onları oradan kaldırıyoruz. Ben hiç konuşmayacağım ki halkla. O vali olunca öyle konuşacağım. Onu toparlayıp oradan hemen halka servis yapın. Önce vali sonra şey mi? Valilikten prensliğe yükselmeyi mi düşünüyorum zannediyorsunuz? Hayır. Ne peki? İkisinden biri. Nasıl ikisinden biri? Bir tanesini amaç olarak seç bari kendine. Yok. Fark etmez benim. ya. Ben prenslik ya. diyorum. Prenslik bana da daha uygun geliyor. Bana da uygun geliyor da ben halkıyla haşır neşir olan bir prens istiyorum. <gülüyor> Aynı prens. Benzki dönüm belli prens Charles. Kılık kıyafet değiştirerek ha. pazara falan ineceğim. Ha. Teptili kıyafet Teptili Teptili yaparak. Kıyafet peki kılık kıyafet değiştirmeden en son ne zaman pazara indin? Teşekkür ederim. <gülüyor> alışveriş merkezleri pazar sayılmaz mı? Pazar Süper değil. Süpermarkette sayılmaz mı? Cık. O zaman Pazar değil. Yani yüksek sen... sesli satıcıların olduğu tamam. bir mekana gitmiştir. En gittim. Maz, son pazar Maptor pazarına gitmiştir o en son. Hayır. Onu da pazar saymıyorsun. Yüksek sesle zerzevat satılan yer olarak. Zerzevat olabilir. Veya çarşamba günleri kurulan 6-3 ay var. önce İzmir'de gittim. Tabi bilmediğimiz yerler ya bir şey de soramayacağız. Mesela burada yani bildiğimiz işte... pazar canım şey aldım işte e, portakal aldım. Ondan sonra ne e, yaprak üç, aldım? Üç, üç ay portakal önce portakal, aldı portakal ve yaprak aldığına göre kesin gitmiş Faiz. Bu çünkü bunların isimlerini şak şak saydaye. Valla bilmiyorum, Blayra e, Florida'daki e, ...yazlığına gidince. Robin'in yazlığına gidince Blair'e yönelik suçlamalar artmış İngiliz gazetelerinde ve muhalefet lideri arkadaş olarak evinde kalan mutlaka onun lehine girişimde bulunur. BG's bulundu. lehine ne girişimde bulunacak ya şey mi verecekler Brighton valiliğini mi verecekler BG's'e bak yine aklın fikrim valilikte de prenslik daha. <gülüyor> Hayır tam bu telif tartışmalarının olduğu sırada görüşme yapmışlar daha doğrusu görüşme de değil aslında tatili çıkacakmış da. Ucuza getirmiş. Yani orada bir kalma parası, bir şey parası verme. Beleşçi mi? Ha öyle yazmışlar zaten. Ya bu yazlık değil mi zaten yazlık bu tür amaçlar içindir ya. Yarın öbür gün. Senden de... Bu ne? Bu yazlık dediğin başka bir şey. Yazlıkta. Da... Bu nerede? Aile Florida Florida'da. Da. Zaten yazdır herhalde. E, Florida'da yazlık peki yani bizdeki şeyin karşılığı. Alanya gibi, e, Dacia gibi. Valla beleşçi demişler ya koskoca blayer. Sen git beleşçi de. Aman nokta. Live diye manşet atan san gazetesi <gülüyor> buradan tebrik ediyoruz Yalan yalan bir takım İngiliz oyunları. Buyurun efendim. Başla. İngilizden kalite esas yani bu, gerçek bu, bu, bu, has ya. İngiliz haberini veriyor. İngiliz'in hasosundan geliyor bu haberimiz. Prezervatif üreticisi bir firma tarafından İngiltere'de yapılan bir araştırma. Kadınların %40, erkeklerin %34. Hı -hı, teşekkür ediyoruz <gülüyor> Fai <Faye> Bey. <gülüyor> Araştırmada elde edilen bulgulara göre kadınların yüzde otuz dört, erkeklerin yüzde on dört. Korkunç rakamlardan bahsediyorsunuz. Haa araştırma. Yüzde yüz yok yani. <gülüyor> kadınların hep aynı mı oluyor ya? Kadınların hep yüzde otuz dört mü? Ha, i̇lkinde kadınların yüzde kırkı, erkeklerin yüzde otuz dördü. Evet. Sadakatsiz. Hay yani ya. en az bir kere veya mükerrer defalar olmak üzere eşlerini, sevgililerine, partnerlerini bir şekilde de olsa aldatma becerisini... Yani kadınlar daha çok mu aldatmış ona Evet, İngiliz'in... Belki de bir grup daha yalancı. Nasıl yani? Erkekler, o iş olur mu öyle şey ya falan. Hayatmanım çok. Ay İngiliz kadını biraz şeydir. Bir de nasıl anlaşılıyor ya? Hakikaten bu beyan üzerinde mi? Bu firma anlıyormuş Oktay. Böyle kitleri varmış onların. Kit değil de şeyleri varmış. Evli kadınlara gidiyor mesela. 100 tane evli kadına gidiyor. Kaçını ayartabildim. He. Ama ayartma sayılmaz ki. o. Ayartma mı? nasıl sayılmaz? Sayılmaz. Aldatma canım sonuçta. Sa Aynı adam gidiyor sonra. Ha böyle olmuş. Ha, doğru. Doğru. ha böyle olmuş. Şokta yani lütfen. Doğru. Şeye gidiyor ne derler? Aynı adam kadınları ayarttıktan sonra erkeklere ayartmaya gidiyor. Çünkü İngiltere'de çok normal. Normal tabii canım. Bu %14 sadakatsiz başka bir değere de tekabül ediyor tabii Çünkü bu arada. Çünkü %34, kadınlarda da %34, erkeklerde de %14 oranında... Eğer e, erkeğin karşısına erkek personel koyarsa bu fabrika... %14 olmuş Yüzde %14. Tabii. O da korkunç bir büyük aslında <gülüyor> açıdan. Şimdi burada rakamlar verilmiş. E, bu araştırmaya katılanların üçte biri haftada iki... 3'te biri bekar miyim sadece. 4'te biri Ayda 1, bir, 10'da biri her gün. Ha bir de süreler de var. Tabii. Her gün mü? Her gün. Her gün her gün. E, o zaman ne? Bu, her gün aldatıyor muymuş? Ha, aldatma değil bu. Ha ne bu? Bu böyle bir sevgi, sevgimi gösteririm bir şekilde de olsa. Kimi demiş ki ben her gün gösteririm işte onda biri. Gene bunlar yalan ya. Yani bu sokakta <gülüyor> röportajda herkes coşar. <gülüyor> Canım sevgimi gösteririm dediği şey zaten başka bambaşka anlamlara geliyor ya. Kimisi böyle gösterir sevgisini, kimisi böyle gösterir. Ha, kimisi? Sen nasıl gösteriyorsun ota? Çikolata Yok, alır <gülüyor> öyle gösterir bilesinler. E, kadınların yüzde 62'si, erkeklerin ise 82'si. E, açın demiş. Neye? giysi demiş kadın. Erkek açın mı demiş. Nasıl evet. bir suriye böyle cevap veriliyor? Giyin demiş adam. Kadın da demiş. C cinselliğe açım demiş. Kadınların yüzde 62'si erkeklerin yüzde 82'si. Ondan sonra araç. Içinde... hala aç oluyor ya yüzde 60, yüzde 80. Halka bu kadar insan bu yoğunlukta e, bir şekilde bunu uygularken. Evet. Nasıl hala aç insan %50'nin altında olmasını beklerdim ben. Doğru mu bakıyorsun Fahir? Doğru bakıyorum. Ben zaten şunu söylüyorum. İngilizce her mi? gün her gün yapanlar ne yapıyorlar yani? Aç adamdan korkacaksın. Birbirlerini mi bulmuşlar? Öbürlerini dışlıyorlar. Aç adamdan korkacaksın. Bu adamlar böyle işte. Ee, yani yiyen dikilir, yemeyen yıkılır prensibi burada da geçerli oluyor. Ee, ve şöyle çok çarpıcı bir e, sonuç daha çıktı. Kadınların %50'si. Ki bu oktayın herhalde istediği rakamlardan bir tanesi diye tahmin ediyorum. 56 idi ama kabulümdür. Evet. İşte haşmet mağları demiş yani önemli demiş. Ney? Öyle demiş. O olmuyor demek. Nasıl demiş. haşmet mağları diye prens çağrsa mı bahsediyorlar? Ya erkek, öyle denmez yani prens çağrsa. Prens çağrsa öyle denir mi? Prens çağrsa ne deniyor? Prensim denir. Prensim ama. denir. Ondan. Sör denir. Sör bir şey denir. Sör denir bir bir şekilde bir şey. Prens var. denir ya daha nedensiz. Işte? Evet. Olur Adam, 50 tane prens var abi karışır başka İyi bir şey başka prens yok ya galler prens işte adam ya koca gallerin prensi bir yani. de gal kaplanı var Tom Jones o kadar bildiğimiz de budur yani e bu oğlu Ginn'e. onlar oho ya 3 tane prens var bunları biz prens deyince hepsi anlıyorlardır ya kadınlar demişler ki e, boy önemli demişler demişler. Uzun boylu adamları seviyoruz. Kısa boyluları sevmiyoruz. Öyle kısa boylular kendilerini kandırmasınlar demişler. Olur mu öyle saçmalık? Niye saçmalık canım? İngiliz kadınınız zevki senden mi sorulacak? Oktay Bey. Zevki de. değil ki canım bu. Hem yüzde, <gülüyor> her gün her gün diyecek yüzde otuz dört. Ondan sonra yüzde ellisi de kalkıp ben dedim böyle diyor. Bu, bu resmen ukalalık. Evet. Hakikaten yani. Ne, siz ne tip bir şey istemişsiniz? Ben ona göre raporu ek madde yazıp göndereyim. Yani birinden birini seçecek. Ya, <gülüyor> canım, ya her gün her gün yani demeyecek gün. Ya da bir tane uzun bulunca. Abicim siz bekleriz. her gün her gün diyen yüzde 10 zaten. Her gün her gün diyen. Yüzde 34 dedim Fahir. 80 tane yüzüne verdin zaten. Hepsi birbirine karıştı Fahir. Ne sonuçta İngiltere'de durumlar İngiltere böyle kaynıyor <gaynıyor> diyebiliyoruz. <gülüyor> yani kabaca açız diyebiliyoruz İngilizler için. İtalya'yı kaynatacak açıklamalar var. Kaynat Oktay'cım kaynat. Kaynatayım mı? Fatih Terim'den gelmiş açıklamalar. Oh. Florensa'nın. He? Fatih Terim İtalya'da mı? Fatih Terim İtalya'da değil. Buradan, İtalya Buradan yapma çizmeyi karıştırdı. Florensa'nın kalbimde Adana kadar yeri var demiş Fatih Terim yaptığı açıklamada. Bence Florensa'yı karıştırmaz Adana'yı karıştırır. Hadi ya. Bence öyledir yani. Fatih Terim bir de Adanalı. Hayırdır söylemesi biraz yok. ben de Adanalıyım. Yani şimdi bir Adanalı'nın... <gülüyor> ve de Birlik Mahallesi'ne <gülüyor> Başka bir yeri Adana kadar seviyorum demesi bir Adanalı'yı rencide etmez mi ya? Öyle Şöyle dememiş ki. Ben bakıyorum kendime yani Benzide kalbimde Adana kadar yeri var demek en az Adana kadar seviyorum demek değil mi? Seviyorum mu demek? Belki de yani kalbimde... o yaşanmışlıklar yüzünden kalbimde en az kalbimde Adana kadar kalbinde yer yiyorum. tutmak sevginin göstergesidir bilmiyorum şimdi bana biraz şey geldi Adana'da olmama rağmen ben bile alırdım. Zor, Zoruna mı gitti? hakikaten öyle. Ondan ya. sonra sormuşlar Fatih hocam demişler Fatih Hocam lafınızı geri alın almam alın alın almam öyle mi onu <gülüyor> çizmeye geri dönecek misiniz demişler hatta gerisini atıp çizmeye dönecek misiniz demişler o Fatih Hocam ne beğenirsiniz giydirmeyin çizmeyi demiş ne diyeyim non si mai demiş olu beğene deseymiş <gülüyor> Yani Fahir sen hayır. İtalyanca kursuna gittin ne Şu demek bu? Şu kursa iki kur daha, daha iki kur değil iki ders daha gitsen ne demek istediğini anlayacaksın. Bir daha söyle ben çıkartacağım. Non onu. Sisamay. Non si samai. Non si samai. Non si samai. Non si samai. Öyle bir şey yok demiş yani. Hayır belli olmaz demiş değil mi? Hayır non si samai. Hiç hayatta da işim olmaz anlamında. Si samai çünkü işim olmaz. Si samai. İki... Non si samai. ...ki kasabalı gibi <gülüyor> yaptınız gerçekten <gülüyor> bu. Şöyle demiş, kim nereden bilebilir demiş. Ege işte e daha de, çok erken. Yani Fahir sen de. aksan verdin sadece ya. Ne, hiçbir şey demedin ki sen. Ama Floransa aksanı verdim o. Kim nereden yani bilebilirdim. Sen bana bir, bir iki tane İtalyan aksanı versen Bir Floransa aksanı ver mesela. Udinesi sende. aksanı da veririm sana. Tamam, non si semai çeşitli İtalyan aksanları ile söyle. Uy non <gülüyor> si semai. biraz <gülüyor> Non si semai da... <gülüyor> başka verebilirsin canım file ver non sisemai non sisemai non si bu aksanlıye <gülüyor> vurdu böyle bir aksan si mı bu da mı aksan ufalsaldı mı ufsaldar ya ufsal <gülüyor> atmış İtalyanların efendim şu dakikada yapabileceğimiz tek bir şey var <gülüyor> reklamlara geçerek kendimize gelmek hoppa günaydın Günay aydın ay, dın dın dın. Günay ay, ay, dın. Macera dolu bir dünya bu sevgili dinleyiciler ve modern savallar devam ediyor. Buyursun hemen. <gülüyor> Japonya'nın başkenti. Desem. Desem size cevap belli. Cevap veriyorum. İyi kötü herkes bir cevap verir. Ama Japonya'nın <gülüyor> baş şehri. Baş Doğru Başına geçen şehrini Daha doğrusu Japonya'nın en baş şehrini sorsak Gene cevap Aşağı biterim Ama Japonya'nın Baş bakanını sorsam O da geldi ülkemize Aso Dışişleri Bakanı mıydı o? Yok ya geldi ilk, ilk istediği şey internette Kozimu Peki Japon Kozi mu? İnternet verdi bana İnternet verdi bana Pşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <gülüyor> Çanları çalmıştı. Poizu Vay ne soracaksan sor hadi de habere geçelim. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ueno hayvanat bahçesinde yaşayan penguenler... Hayvanatlar... Osaka aksanıyla mı söylediğin şey? Evet. E, hayvanat bahçesine gelen ziyaretçi sayısını arttırmak için penguenlere ne yaptırıyorlar bu aralar? Aaa penguen... <gülüyor> ne yaptırıyorlar sorusu? Çünkü millet bunu seviyor ya. <gülüyor> televizyonlarda görüyoruz. Nerede açık seçik bir şey varsa... O sevdiliyor. Açık <gülüyor> saçık dediğim, açık saçık. <gülüyor> Erotik şey mu yapıyorlar penguenler? Aslında bir nevi öyle çünkü penguenler Mart ayı sonuna kadar her hafta Perşembe günü Hayvanat Bahçesi'nin içinde ziyaretçilerle birlikte takılmaya başlamışlar. Ne demek ya? Salı veriyorlar yani. Ambalarda sopukluk olur mu ya? Orta, Orta yer de. Orta meraklısı var Japonya'da ya? Abi var... He bunun her türlü şeysi var yani. Allah Allah penguen meraklısı da varmış? varmış. Penguenle takılmaya geldi. <gülüyor> öyle mi gidiyor adam? Ya öyle işte penguenleri sağlamışlar. Penguenle salmışlar. nerede takılabilir? Şimdi bunlar normalde kafesin arkasında duruyor ya. Evet. Kafesin <gülüyor> arkasında dediğin kafesin içinde herhalde. Yani kafesin içinde. Biz kafesin arkasında biz oluyoruz. Onları bırakmışlar oradan. Adamlar kimisi sigara içiyor bir köşede bir penguen. Öbürü Gülsün. orada yatmış güneşleniyor. Gel şu çalıların arkasında balık var diye penguenleri çekmişler. O çüptürlü çüptürlü ama hayvanat bahçesi nasıl var ya böyle kaynıyor. Böyle. Ben bu nasıl ses çıkarıyor ya? Ben bu ben yapayım. <gülüyor> Çok merak ediyorum. Mesela şu diye. anda fire ee, bir sabret firedo. <gülüyor> <fay> <gülüyor> fire <fay> <sabret. gülüyor> Ben doğrusunu yapacağım. Şu anda ben sesi buldum suyun çünkü. kenarındayım ben. Orada canım sıkıldı göğsümün üstünde kayıyorum sen Şimdi de kutup ayısı geliyor. <gülüyor> Ano! Ayuu! Ayu. Japonya'daki penguenler mi bunlar? Ay, Ayuu diyor işte. Ay diye, ay. <gülüyor> penguen ilginç bir şekilde insana gırtlak yapısı olarak en yakın hayvan. Doğru. Ay sus ya! Ay sus ya. <gülüyor> fahir sen söyle penguen. <gülüyor> Türkçe'ye en yakın hayvan. Ayuu! Ayuu! Sen, sen bir öyle Fahir bakayım nasıl ses çıkardın. Valla doğru ben çünkü öbür taraftakileri Güney Afrika'dakilerle karıştırdım ben. Afrika Güney, Afrika. <gülüyor> <gülüyor> Güney Afrika'da var ya penguenler Güney Afrika'nın neresinde var? Çölünde mi var? cangalında mı var? Güney Afrika Cumhuriyeti diyorum size. Var <gülüyor> Cumhuriyet koymak iklimi değiştirmiyor. <gülüyor> ya ben... o bir yönetim şeydi bari. O sen <gülüyor> dedin iklimi. Cumhuriyete geçince şey olmadı hepimiz. Montlarımızı giymedik. Ya bu <gülüyor> Acun Filarda vardı ya Acun Filarda. Evet. Acun Fırada. İşte orada ben görmüştüm Güney Afrikalı penguenleri ve orada ben çok ilgimi Ya şey onlar diye... Güney Afrika'da doğmuş olabilirler ama yetiştikleri yer esas Japonya. <gülüyor> <gülüyor> orada değiller yani. Güney Afrikalı. Evet sen ni Adanalı fail olarak geçersin? Nerede yaşıyorsun? Adana... Ankara. Ankara'da yaşıyorsun. Bunun evet. gibi bir şey yani. Onun gibicesine. Gurmeyim ben. Ada dala bun. nasıl yazık. çalıştı kafan senin? Yazık, yazık. <gülüyor> Niye öyle oldu kafan senin? Üstünü geldiğimi zannetti. Adem şey, ben bu arada ne yapıyor? Ben ben şöyle yapıyor. Ben. Ben, e, tamam, ben Güney Afrika Cumhuriyeti. Tamam Faiz Güney <gülüyor> Afrika Cumhuriyeti. Oha <gülüyor> <gülüyor> o sen dedin ha. <gülüyor> Ay. Orada, <gülüyor> orada, orada ayı da aslan yok ya. ya. Orada ayı da yok ya. Tabii canım keçinin olmadığı <gülüyor> ya. neydi koyunun olmadığı yerde. Abi çelebi. Abdurrahman çelebi ben de o zaman tahmin hakımı kullanmak istiyorum. Yap. Fare bir dur ya ben yapacağım. Benim şansımı değerlendiriyor adam. Yapıyorum. Gıcık olmuyor. Uslamıyor mu? musun nokta? Bu hazır mı şişti? Böyle bir ses çıkarıyoruz. Senin yaptığın foktu bir kere. Ege. Abi fog ayı der mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ayı gelince fogdalar gider suya. Penguen öyle mi ya? Pe ayı, ayı bir kere penguen ayı. yiyor mu ya? Ayı. Ya bir ayı. kere senin yaptığın hayvan sesi kuş sesine benzemiyor. Penguen de uçamasa da Nasıl gagası var kuş. kuş sesine var. benzemiyor kuş. esas? bunu pe Penguen sesini bilmeyen adam kumru der buna. Hıh Hı? Okta öyle yeme gaz uçacaksın. Hiçbir şey bilmeyen insan <gülüyor> kumru Ben dünyada genel olarak <gülüyor> hiçbir şey bilmiyorum. Bir tek bildiğim kelime kumru. Ateş göstersem <gülüyor> Olur, der, kumru. Olur. Ver kumru onu. Ee ne olmuş şimdi? Ben güvenler ha, halka karışmış. Kumru yapayım bir dakika. <gülüyor> bir dakika buldum. Oley Oktay o keklik o mi? Sanki Discovery Channel'da bir donla çık milletin karşısına. Hebe bu Gerçek kumru yapayım mı? Yap. Ya yapamıyorsunuz ikiniz de bir üşlüyorsunuz sadece ya. Şurada ne güzel kumru sesi var. Bak. Dur yapacağım ben Hanginiz yapıyor anlamıyorum ikimiz aynı hareketi yapıyoruz. Ya Babay kuş senin ki patates satar millen radyo ya. <gülüyor> Yapma artık. <gülüyor> Neyse. Neyse diyoruz. Hoppalar. Evet, Oktaylar. Çinlilere geçelim o zaman. Çin'de 11 yani. yani. Çinli. Hey yavrum be. Çinliler deprem tahmini için bundan sonra artık bir hayvanı kullanıyorlar. Hangi hayvan olabilir? Söyleyinse. Pandiş. Olmaz pandişler kullanma. Pandiş derken küçük panda mı? Hahaha. Manda gibi yani. Cık, değil. Pan, pandispanya. Fare sen bir şey söylememişsin gibi davranıyorum. Tekrar Ege dönüyorum. Kaz. Kaz da değil. Kupek, Keçi, at. At da değil. Kırba. Dur, Çinlilerin ne hayvanı var? Ne hayvanı meşhur? Pekin ördeği, değil mi? Maalesef değil. Bundan sonra yılanlar haber verecekmiş depremi. Çünkü yere yakın bir hayvan. 120 kilometre uzaklıktaki sarsıntıyı hisselip kış uykusundan Uyanıyoruz. uyanan ne yılanlar her uyanan yılan şey olunca deprem var diye mi delireceğiz orada e ne, niye uyansın peki hayvan başka yani senin abi için kış uykusundan, kış uykusundan uyanmayı meşrulaştıran bir şey nedir bir T yılanla? tuvalete giderim sıkışırım susarım kış uykusunda öyle tuvalet falan gelmez abi nasıl gelmez abi Gelir 3 gelir ay boyunca affedersin öyle adam kakalır kalır be Adam değil zaten, yılan fahir bu. E kışın uykusuna bir tek yılan mı yatıyor? Onlar zaten şeyi Bana, indiriyor. Ege, ben, sen misin ben de şeymişim, ayıymışım. Evet. Ben, ben Seni de... yiyecek abi ne evet ya. Anlamadım şimdi ben, yiyecek ne Ben evet demiş bulundum. Evet. <gülüyor> arada söylediğim şeyi yapmaya çalışıyor işte. Demin <gülüyor> reklam arasında. Ay, ay. Şunu bir kez daha duydum ya ölmeden. <gülüyor> At gözlerim açık gitmeyecek Ege 3 ila ya. 5 gün Hayır, açık veya kapalı bir şekilde bir <gülüyor> ölmememi şey istiyorsun olsun. gün sayıyoruz buyurun efendim yılanlar 3 ila 5 gün önceden e, depremleri hissederek tuhaf davranışlar sergiliyorlarmış sigara mı içiyorlarmış Deşi, bir saniye Oktay özür dileyerek <gülüyor> bazı sorular sormak istiyorum sana bir yılanın normal davranışı nedir tuhaf davranışı nedir yani zaten ne yapsa tuhaf geliyor yok bir dil çıkarıyor gözünü yalıyor bu normal bir davranış. Gözünü yani. mü yalıyor? E yalan öyle şey var ya bu dil ağzından çıkınca çatal değil. Gözlerini her taraflarını yalıyor. Sen e. dedin kedi abi ya. Kedi ya gözünü yalayan kedi var. Ayakları da böyle ters ters keçi <gülüyor> gibi. Abi <gülüyor> hakikaten yılanlar ama yalamıyor ya. Yılanlar gözü yala, Yılanların dili zaten yalama teknolojisine uygun bir şey ki. Sokma teknolojisine uygun bir şey efendi yani var ya yılanlar sende... dilleriyle mi sokuyor Oktay ya? Laf sokuyormuş onu Laf söylüyor. Laf sokuyor onu söylemeye çalışıyorum. Hı, hmm, yılandan korkmam. Yılandan kork korktum. Yani şunu söylemeye işte, çalışıyorum. Yılanın sokup sokmayacağını nereden anlarsın? Sokunca. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> so sokacaktı bu diyebilirsin. İş, i̇ş işten geçmiş olacak. Dilinden anlarsın. He. Mesela dili ne güzel atasözlerimiz Ben Dili pembiş pembiş olursa tükmüklü tükmüklü olursa bilçi sokacak. Ama... Veya hangi yılan soktuğu zaman endişelenmezsin? Kara yılan? <gülüyor> Hayır çatal olmayan yılan dili. Abi yılan sokmuş kıvranıyorum ben nasıl diline bakacağım şimdi. Bir de bir de, yalan mı diyeceğim yılana? <gülüyor> Soktum bari bir de yalan mı diyeceğim? Ha bir de şu sen ne rahat adam mısın ya yılanlara yalattı mı diyeceksin kendini? Ne bileyim bu söylüyor e dedi Ben hiç... demedim yalan ya, diyor. Ege diyor. E, nereden yalan... göreceğim yılanın dilini ben? Tam işte ağzını açtığı zaman diline bakacaksın. Ağzını açtığı zaman ilk önce ayağımı çeksem oradan diline bakana kadar bir şey fark etmez <gülüyor> çünkü hızlı hayvanlar yılan yılanlar hmm. hızlı. Eninde sonunda sokacak, sokacak seni. Ama tabii hep yılanların ne özelliklerinden bahsediyoruz sokma. Kötü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> özelliklerinden bahsediyoruz. <gülüyor> Halbuki mükemmel özellikleri var. Ne yapmış? Deprem konusunda hassasiyetleriyle değerlendirmiş yılanları. Bir yılan sesi istiyorum. Hangi, hanginizden çıkacak? Hangisi? Çıngıraklı yani. yılan istiyorum yalnız. Aa çıngıraklı yapamam. Nasıl yapamazsın? Niye? Hadi ara malzeme ara malzeme bul. Bulamam. Ama isterseniz ufak bir gerek yapayım. Yap. Yap hadi ufak bir gerek <Gülüyor> <Gülüyor> Dişlek <Gülüyor> mi bu engelek? Ve de kedi gibi şey, ses çıkartıyor. Tamam. Bir kedi Mesela şimdi bir yılan yapıyorum ağaca tırmanmış Aha. ağacın yanlarında elma geç elma geç <gülüyor> ayı geçiyor ayı Ay. ayı kaçıyor mu peki yılan kaçmıyor ayı görmemiş ama arkadaşlarının yerdeki arkadaşlarını uyarıyor ayı basmasın diye doğru ayının çünkü bastığı yerde <gülüyor> Abi, bu ayıyı da yalnız ormandaki bütün hayvanları yiyebilen bir hayvan olarak tanıttık ya. Yok yemek için değil ya. Öyle dengesiz bir şekilde. Dengesiz beslenmeden den dolayı öyle bir şey. Ulan kutup ayısını ormana soktun herhalde olsun sana. Allah Allah ormanda ayı yok mu ya? İlla kutup ayısı mı? Kutup ayısı ayı demedik bu. abi evet. Boz, ayı. Boz. Çatal değil konuştun. Hafazan Allah. Evet Fire Bey buyurun. Buyuralım canım. <gülüyor> Buyuralım. Canım Buyuralım. Be. O zaman ben de size uzayla ilgili haber vermezsem ne olayım? 2000 eşek ol. <gülüyor> <gülüyor> Eşek ol. Aa, bütün hepsini vermişler ya. NASA 2008'de su aramak için Ay'a uydu göndereceğini açıkladı bu sene. <gülüyor> Kuyu mu kazacaklar Ay'a ya? Aa, çok güzel orada zaten obruklar var ya. Obruk değil onları ne deniyor? Krater deniyor. Onları birazcık daha deldiğin zaman tamam işte zaten. Obruk derken tomruğu mu kastettin Fahin? <gülüyor> Yo sizin Konya'da çok varmış Obruk, ne? Obruklar obruklar diye Konya'da sondaj var ya. İzmir'de de pek yok Kuyusu, Ob diyor. Ben obruk ne diye düşünüyordum da Obruk gördüm çok güzel olmuş Oktay yakışmıyor Uzay aracı Mars Global Survivor'ın gönderdiği fotoğraflar ee, Mars'ta Akarsu kaynakları o Bizim işimiz derdimiz suyla mı abi bu arada Şimdi su olmadan zor diyor adam Pislik çünkü sefalet içinde yaşanıyor ya oksijen, oksijen sonra hallo olur diyor adamlar Ona gelecek kadar su bulmadan Orada bir yaşam olduğunu ispatlayamıyor ya bunlar İlk başta bunlar dedim yani Bilim adamları İlk başta suyu bulacaklar. Suyu bulduktan sonra ahanda yaşam var diyecekler. Aa, anladım. anladım. Su olmadan neye yaşıyoruz? Hiçbir diyeceğim? şey olmuyor. Şimdi bu, bu sene neler olmuş? 1930'dan beri gezegen sayılan pluton... Şimdi uzayda yaşam bulunacak ya. İll suyla ill beraber. Ill hani ill illa olunacak. bulunacak ama o kadar özendiğimiz ufalar falan çıkmayıp da iki tane amip bilmem ne çıkınca çok bozulmayacağız mı ya? Uzayda yaşam uzayda yaşam dediğimiz şey iki tane oradan böcek çıkacak böyle değil mi? Belki o bile çıkmayacak da o suyun içinde bilmem ne proteinleri çıkacak. Aa, bunlar varsa demek ki 30 milyon yıl sonra burada da şeyler başlayabilir. Canlılar başlayabilir falan gibi yorumlar çıkacak. Hevesimiz kursağımızda kalacak yani. Ya. Belki de onların varlığı başka bir şeyleri işaret eder. Ya Hemen ben, iki sene sonra bir şey çıkar. Veya ne veya kadar kötümsersiniz iki... ya. Belki şeyin altında. Net bir şekilde bir dünyayı bir istila etsinler. Çünkü ...filmlerden bildiğim kadarıyla... ...bu uzaylılar dünyayı istila etmek istiyorlar. Hmm. Evet. Neden i̇stila derken? Ele geçirip bizi artık köle olarak... Şöyle, köle ...yemek olarak bu kullanacaklar bilmiyorum da. Ama... ...insanoğlu her seferinde galip geliyor. O yüzden benim içim rahat yani. Bir istila etsinler. en azından tartışmalar bitsin. Uzaylı mı dövmek istiyorsun abicim sen? Evet gerekirse. gerekirse niye döveceksen adam... daha tanışmadığın adamla niye şeyle dövme Pardon, okay. hedefini tanışmadığım adam benim gezegenimi istila ediyor benim sesim çıkmıyor ben onu dövdüğüm zaman mı kabahat oluyor ne diyeceğim abi adama ben abi belki her yeri be. istila etmek Buyurun. istemiyor 3 Banyolu evime hoş geldiniz buyurun sizi ben gidiyorum mu diyeceğim. Ha, zaten ya. hemen senin evine gelecekler. Fahişin <gülüyor> evi nerede? Çünkü her yere yakın. Çünkü her şey onun çevresinde. tane tuvalet var. Papa bile geldi, onun yanında kaldı. E, ayıptır söylemesi yani. Lütfen. Uzaylı nerede kalacak? Şimdi bir de her yeri istila etmeyecek diye bir şey yok. Uzaylı dünyanın bir karışını istila dünyalı olarak biz rahatsız oluruz. Yani o ülke istila etti, Türkiye'ye dokunmadı falan diye bir şey olmaz yani. Ben benim sorma gider kendimi bir dünya vatandaşı olarak görüyorum o durumda. E seni oraya almazlarsa ne yapacaksın abi? Nereye? O gezegeni. Aman o şeye. Orayı almazlarsa o da ayıp ediyorsun. Ben sizin için geldim derim. Sopayı gösterim. Sopayı aldım geldim. Ya sen niye yurt dışına falan çıkıyorsun ki? Sen kendi apartmanı düşün. Evet. Tamam mı? Uzaylar geliyor. Tamam. Sizin apartmanı değil ama hemen yanındaki apartmanı işgal ediyorlar. Evet. Ve bütün sokakta nedense bir tek sizin apartmanı İstila edilmemiş durumda. Diğer bütün apartmanlar ve hiç kimse bir şey yapamıyor. Nasıl yapamıyor? Şöyle. Çok gelişmiş teknolojileri mi var? Evet taş atıyorlar. Yapamıyorlar. Yani böyle iş apartmanları... atayım da işte apartmanı indirelim de onları falan filan diye böyle bir güvenlik önlemi yok. Yeterli gelmiyor. Çok... Ne yaparsın? Çok... Çok özür dilerim. Ne yaparsın? Evinde oturursun Ali'ne vakit mi geçirirsin? Hı hı. Yoksa dışarıya çıkıp hemen bir taş alıp Yoksa arabanın üstlerine mi gidersin Bakın ben size planını yapıyorum Ali'nin arabası var ya evet. Onun için taş doldururum bir kere Ve Şunu da yapabilirim Şu anda aklıma gelen bir şey Çoraplara bozuk paralar falan doldururum Çok güzel ben onu bir filmde seyretmiştim Ben çok. de oradan aklıma kaldı Bunları hazırlarım ve hepsini bebek arabasına koyarım Sanki bebek gezdiriyormuş gibi Kimse de Doğru. benden şüphelenmez Ondan sonra onun tentesi var ya Tenteyi açıyorum. Taş uzayları. uzaylılar. Zaten yani uzaylıya taş attığında kafasını tutturmaman diye bir şey yok. Kafa büyük çünkü. Koca kafa doğru. Doğru ben de ben o kadar de iyi düşün. taş atan bir insan değilim, nişancı değilim ama uzaylıların da kafayı tuttururum herhalde? Yani gözünü falan yani yarar bir uzay pekmezine akıtırım. Kaç tane uzaylıyı taşla pekmezine akıtmayı düşünüyorsunuz? Kaç tane taş varsa on tane mesela. Çok güzel. Birine yani. iki tane taş attım diyelim. On tane bu. En az altı beş tane de ben. Tane ben de o şey sepetlerinden alacağım. Kapıcı sepetlerinden mi? Hayır. Sen de mi taş teknolojisi? Süpermarket sepetleri var ya. <gülüyor> ben de torbaların içine sanki alışveriş yapmışım da dönüyormuşum. bir. Aman ne kadar da çok alışveriş yaptı ki. Ya. Üstlerinde böyle pastırma falan kokar. Tabii. Pastırma almış her Oradan herhalde. Oradan uzaylı ge... Pardon ya biraz yardım edem. orada <gülüyor> Beğme bak. Pua diye böyle. Hepsini akıtırım orada. Ben hasta taklidi yaparım. Peki kaçar mısın uzaylılarla savaştan? Hayır canım da hasta yapıyorsun? Benim paltom şey var ya kaban hmm. onu giyerim yakalarını böyle kandırırım hapşurarak bir yandan bir yandan elimde iki elimde peçete hmm. burnumu siliyorum bir yandan. Okta özür dilerim de Çok taş nerede? Taş cek işte, ceketimin cebinde. ne için tane mi? taş bunun ne de Ne Bir tane git. ya o kalın bayağı şey. Ondan sonra hastayım diye bana ne yapamayacaklar. Gene kaytarıyor görüyorsun değil mi? Hmm. Ondan sonra. Atıyor. Ya, hiç bir yapamaz buna. Ben uzaylılar gelse Oktay'ın ne yapacağını biliyorum. Geğer o kahverengi takım elbisesini. <gülüyor> kadife. Yi. Efendim hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Dünyamız biraz gezeyim sizi. Tunalı Hilmi. E, Çıkırkışlar yokuşuna falan gidelim diye. Şey, ne alakası var ya? direkt ha. Götürü ya götürür. Orayı buraya gezdim. Buraya çok indi falan. Adamların aklında olmayan yerler iş Efendim burası... <gülüyor> pip Esas sen yaparsın Ege'ye onu. Esas. Niye benim, benim kızım yeni oldu. Ben, hep beraber isterseniz bir tatile oğlum, falan oğlum, diyor. Esasen. Bugün gece gördük işte. çoluğunu çocuğunu korktuğu rızkını... şeyden adam cidden Ay, korkuyor. Arap Böyle kızına... kafalı bir şey çıksa karşısına korkar mı yoksa korkar, taşlar mı? Ama o korku bir anda şeye dönüşür bende şiddete dönüşür ve düşünsene annesi Ali'ne ne diyecek? Senin baban uzaylılarla Savaşırken kaçırıldı ve şu anda denek olarak uzayda kainattı bir yerde kullanılıyor Ne kadar gurur verici bir şey kız için. Kız için. Baban neredesin? Babamın uzaylılar kaçırdı diyecek. Aa o baban mıydı bütün dünyamızı kurtaran? Bak, senin de adın Cemal olsun. Cemalım diye aatlar kızın arkanda. Niye Cemal oluyor adım ya? Çünkü Ege çok zayıf kalıyor Egecim. Kusura bakma. Cem bilimciler uyarıyor. Yılbaşında uğur getirdiğine inanılarak tercih edilen kırmızı sallırganlık hissini arttırıyormuş. Yeşil, mavi ya da turkuaz çamaşırları tercih edin demiş renk bilimciler yaptı. Oktay'cım yeşil don mu giyelim, turkuaz Hı. don mu giyelim, mavi don mu giyelim? Goblin gibi mi dolaşalım? Ne çok, bileyim özür abi? Benim, çok özür diliyorum, Yani belki özelimi anlatmış olacağım ama benim yeşil donum var. Askerde zaten ben 8 ay yeşil dondan başka bir şey giymedim bıktım ya Evet hakikaten insan bir rahatsız oluyor ama yeşil de ton. benimki çok tatlı bir yeşil Valla renk bilimci Metin Yahya Bey böyle söylemiş Kırmızı rengin kişiyi sinirli ve saldırgan yaptığını bu nedenle yılbaşında kırmızı renkten aman ha sakın ha uzak durmuz Çok özür dilerim de kırmızıyı şimdi sen giymişsin kazanda. Evet Öyle bir sinirli halin yok Esas kırmızıya maruz kalan biziz biz mi sinirleneceğiz sen mi sinirleneceksin yani kırmızı giyen mi sinirleniyor kırmızı giymiş adama bakan mı sinirleniyor kırmızı gören mi sinirleniyor Ha? kırmızı giyen sinirleniyor Niye görmüyor ki o kırmızı giydiğini ben şimdi onda mesela şöyle baktığım zaman sağ sola görmüyorum kazağımın ne renk olduğunu Ama bak neden o neyi topluyor Nazarı mı Nazarı toplar O dediğin nazar gelmez Nazarı toplar Kırmızı ya nazar gelmez <gülüyor> <gülüyor> Mutlu bir yeni yıl gecesi için Ten temaslı kırmızı giyeceklerden, kırmızı mekanlardan, kırmızı içeceklerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Evet, şarap içmeyelim. Kan emmeyelim. Kırmızı ha. yerine turkuaz. Turkuaz içecek ne ya? Turkuaz Tur Tur içe işte kokteyller, mocktail'ler. Renk az... bilimcisi dedim. Ne renk bilimleri olarak ne çalışmalar yapıyormuş renk bilimcisi. İşsiz ne kadar adam varsa her şey bir konunun bilimini yapıyor ya. Yeşil ve al bilimcisi terbiyesiz bilimcisin. <gülüyor> renk bilimi bana biraz anlatır mısın? Belki sen biraz adam Hangi üniversitede renk ya. bilimi var? Ben ODTÜ Renk Aa, Bilimleri Fakültesi var, biliyorsun. Kürsüsü var. biliyorsun. Kürsü açıldı ama henüz daha bir şey seçilmedi. Taif topluluğu var ya ODTÜ'de. ODTÜ Taifs. Taif. Bir de ODTÜ Falcons var. Başka ne biliyorsunuz ODTÜ ile ilgili? 50. yıldır olduğunu biliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hadi çıkın stüdyodan artık. Good night. Günay aydın ay, dın dın, dın. Günay, ay ay ay dın dın. Modern sabahlarda heyecan dolu dakikalar. Küçük Mübaşir yepyeni bir macerayla karşınızda sevgili dinleyiciler. Ve bu macera yılbaşı özel macerası olacak. Küçük kardeşlerimiz radyonun başına toplansın ve Küçük Mübaşir'in esas dostları. Küçük Mübaşir'i son dakikada kurtaran dostları da dikkatle dinlesinler. Bugün, Çok kritik dakikada telefon edecekler yine. Evet kırmızı fener dostları arayıp... Küçük mübaşir kırmızı feneri sakala, sakala tut, sakala tut diyecekler. Böylece küçük mübaşiri içinde bulunduğu zor durumdan kurtaracak da Küçük mübaşir eline telefonu aldığında radyomuza ulaşırsanız, en kritik anda yetişirseniz küçük mübaşir daha fazla zor durumda bırakmamış olursunuz. Diyoruz. Evet. Ve başlıyoruz. Son ki üç. Bir saniye, bir saniye, saniye bir saniye bir saniye ki, Son yapın. ki son ki üç dört. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim Tabii ki küçük mü şir şir şir şir şirinlik muskası küçük mübaşir şir şir şir şir şirketin mascotu küçük mü Başir şir şir şir şir bazen ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Haberiniz olmadan kendi kendime küçük bir hediye çekilişi yaptım Hediye çekilişi mi? Evet yılbaşı için Yılbaşı mı? Evet halkım ağızlığı amca ve sizi şu güzel hediyeyi aldım Daha ne? doğrusu almadım da kendim yaptım Getir bakayım neymiş o? Gazoz kapaklarından büstünüz Bu mu lan ben bunu bana mı benziyom ben? Sen, ha? Ya yani şey olarak Bu ne olarak... lan bu? Hakim aksa mı özür dilerim ama bana hiç harçlık vermediniz anca bunu yapabildim bu kadar Hey! Senin. Siz buna ne aldınız? Serseri! Yılbaşıymış! Yılbaşı nedir yılbaşı? Ha? Yılbaşı Bir bu... yıl daha yaşlandık ne olacaktı? Yedimim! Bir... Kapı çalıyor! Belki yılbaşı korosu gelmişsin! Git bak bakayım kapıya! Merhaba! Merhaba! Biz şarkılar söylemeye geldik 4 arkadaş! Şimdi size yılbaşı şarkısı söyleyeceğiz! Y Cemil Emin geldi dağlar meşeli Cevanım yaşasın Cemil Emin geldi dağlar meşeli Christmas konusu gelmiş Lan emrişler lan Gelin Ama haşım haksızın lan bize Karışma sen Terbiyesizler ama ama hakim haksız mı amcan Noel ruhunu niye şey yapıyorsun ya bizim için evcilden tezib efendim hakim ben ben konuşurken benim sözümü kesme Noel ruhu diye bir şey yoktur Noel Baba diye bir şey yoktur. Hadi git. Televizyonda bir güzel program var. Onları seyret. gazozunu iç Ben de dosyalarımla uğraşacağım. Daha vereceğim bir sürü idam cezası var ya. Abi aç baksın Niye her tarafta Noel ruhu yaşanırken biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ebe açtı da almadın zaten. Uğap o ne ağacı, ya Kel ağacı koydu ki oraya? Ken ağacı koydun. Biz süs almadık. Geriyeki alı. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Karşını hakim var. Senleri alıp. Gey. Michigan'da. Herkes Noel ruhunu doyasıya kutlarken Bir tek bizim lanet olası evimizde Hakim Haksamın gereksiz inadı yüzünden Noel ruhunu yaşayamıyoruz Herkes Christmas şarkıları söylüyor Her çocuğun üstünde yepyeni gıcır gıcır kıyafetler Benim üstümde hala eski gazete parçaları var Niye bu yılbaşı böyle geçiyor Sokaklarda yaşarken bile en azından süslenen ağaçların altında Sıcak bir yuvada Mutlu bir yılbaşı hayalini kurar Noel babanın Bir gün gelip beni alıp Kızlağıyla uzaklara O masal diyarede götürmesini hayal eder. Ama Noel baba yerine Hakim haksın bunun eline düşsün Lanet olsun Lanet olsun din din don, din don. Don. Aa, Kim bu acaba Din, din don Çebbicis bayım. O <gülüyor> farklık, o farklık. Ama ama ben sen Noel Baba tanımadın mı ya? <gülüyor> Tanıdım tabii ki. <gülüyor> Noel Baba sonunda beni buldun Bir saniye. Sessizce içeri gir. Çünkü hakim aksırdı seni görürse kepestir. Gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım Küçük Mübaşir. Demek adın Küçük Mübaşir ha? Evet, benim adım Küçük Mübaşir. Gel Sizin sana. adınız da Noel Baba mı? Ben Noel Babayım. Tanımadın mı? Tanımaz olur muyum? İşte yıllardır hayalini kurduğum şey. Noel Baba bizim evimizde. Ben de yaş sakalı. Uçuzun beyaz saçları, kıp kırmızı pasto ya, yanı başımızda. Belki de beni alıp o masal diyarına götürecek. Noel Baba dışarısı buz gibi üşüm üstüdür sana sıcak kakao yapayım mı? Aaa çok iyi olur küçük başır. Ben de sana o sırada hediyelerini çıkarırım. Nasıl fikir? <gülüyor> Noel Baba! Noel Baba! mı canım? Ben bu evde sevgisizlikten çok üşüyorum. Sakalını biraz sürtünebilir miyim belki ısınırım diye Gel bakalım <gülüyor> ne kadar kuşur, güzel kuşur, Ne kuşur. kadar güzel yumuşak Bir Hadi ya Bu sakal Lastik gibi bir de Noel Baba Meğendin e, şey mi sakalı mı <gülüyor> Noel Baba Özür dilerim. bu sakal size biraz Bol mu geliyor Noel Baba diye bir şey yoktur Küçük Mübaşir Noel Baba diye bir şey yoktur Küçük Mübaşir Beğendin mi Küçük Mübaşir? Aha, çok beğendim Baksakalama Çok güzel e, Noel Baba müsaadenizse ben gidip size bir sıcak kakao ağzım Haydi bakalım koş Aman tanrım Hakim Aksimal'ın sözleri kulaklarımda çınlıyor Noel Baba diye bir şey yoktur küçük bir bahçir ve bu adamın sakalı da biraz yüzüne bol geliyor. Tabii ya bu kesin bin bir surat. Dur ben şuna sıcak kakaoğlunu hasoslu içireyim. Geldin mi? Gel bakalım küçük bir bahçir. Geldim geldim. Ee, sıcak kakaoğlunu şuraya koyayım isterseniz biraz eliniz almak için. Al şuradan mı alıyoruz? Bir saniye. Şu bıçağa Aa, doğru biraz kadar. yaklaşır mısınız lütfen? Ne bıçağı ya? RAAA! Anam anam anam anam, anam. Hadi maksimum Hacı Maksimolaz'ya koş! Oğlum küçük bir başı, dosyalarımla uğraşıyorum ya o. Gazozdan yaptığım büstü beğenmedin ama sana en güzel yılbaşı hediyesini getirdim. İşte binbir surat az önce mal mal maldan mal. Buna ne yapayım bin ya. surat, binbir surat az önce mal mal maldan mal. Anam bana ne yapayım ya? Anam bana ne yapayım ya? Anam bana ne yapayım ya? Anam bana ne yapayım ya? Anam bana ne Anam bana ne yapayım ya? Anam bana ne yapayım ya? Anam bana ne yapayım ya? ne yaptın sen Abi bu çocuk bayan mı ya? Kollu, bayan. Bayan bak elini Abi ünlat bacam çok ağrıyor. Ümüğünü sıkarım bak senin. Ümüğünü sıkarım. Bize Neyse sakın sen? yalan söyleme. Noel Baba olmaz onu biliyoruz. Ağabey ne diyor bu ya bu çocuğu. Kimliğini Anlamadım ver sen. kimliğini. Ağabey al kimliğimi bacam. Anam anam bacam. Al ağabey kimliğimi. Bu da işte. okum yok ki. Roger soyadın da senin. Roger Waters. <gülüyor> Oğlum Roger Waters sen manyak mısın Neredesin burada Noel Baba kıyafetiyle abi, abi ne arayacağım bacağımı abi kanlara kıyafetini çocuk Başir? sen ne yaptın abi, abi ben ya. onu bin bin sura zannedeceğim bıçakladım abi, oğlum abi, bu abi. gariban çocuğun teki öyle ya benim kimim kimsen yok Noel Başir? ovarayı çocukları sevindim sen ne planım. yaptın hakim Huxtable ben ne yaptın Allah benim belamı versin Allah benim belamı versin ben de gizli hikâliyim Azam bıçaklanır mı? En büyük bir şey ben azam bıçaklanır mı? İnşallah Allah ben selamın kaderine, pengerine diyeyim ben. Hakim Aklımız, ne yapacağız bu herifi? Ne bir yarısına bakayım. Hakim Bey amca benim gideceğim bir yer yok. yok. yok. Kimim, ee... kimsem yok. Ben çocukları Anladım sevindirmek yani. için geziyordum Anladım sadece. Üç, Anladım anlıyorum. 3-500 para kazanıyordum. Anladım ya. tamam tamam yeter yeter makul makul ol biraz <gülüyor> yara fazla derin değil. <gülüyor> Bak yavrum racers. Ya bu gece burada kalırsın yılbaşını beraber kutlarız. Ama ha küçük mü başı arkadaşlık ederiz hem. <gülüyor> Ne mi küçük mübaşır? Hakim Huxmul amca. Evet. Yani ile beraber yıbaşı kutlaması mı yapacağız? Tabii ya ne zannettin serseri. Ben de burada mı kalacağım yani? Evet Roger Botus. <gülüyor> beraber Noel ruhu evimizde yaşanmaya başladı. Yahuu. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay çok az oldu ya. A kadar güzel ki hadi bakalım bir tur daha tombalı oynamaya Ne ya, Vallahi ben varım. Yeter. ben varım Hakim Bey amca Racer olmaz içeceğiz çok güzel Ama tombalı oynadıkça bacağım daha çabuk iyileşiyor Hakim Bey amca Onu da oynarız birazdan parasını oynarız <gülüyor> Küçük bir başir. biraz mezemize bir şeyler hazırla Bir Tabii haydari yap amca. O Beni getirdiğin... açayım mı Michael Valtin çıkacak birazdan NBC'de. Naim Akıl Bot'u da Akıl Bot'u maç Hakim Bey amca. Dansöz maçsın ya. Dansöz çıkacak biraz sonra. Dansöz NBC'de 12'den sonra çıkıyor. He, tamam, dansöz. Hop! Ay, değişik de hayallerimdeçi gibi bir başı. Hop para! Hop para! Viski mi cin toyk getirin getiririm? getirin getir, küçük tane başır Hadi. Koş. Hop hop hop. Getir getir getir biraz oh. nede getir bir şeyler yap ya Hakim Bey amca hadi bunu da sana içelim hadi bakalım oh. Oh. Ben de bir şeyler içebilir miyim acaba İçmesin Hakim Bey amca çocuk mu ya o gazoz ya gazoz dedim Hayır gazoz. gazoz da içmesin Hakim Bey amca ya <gülüyor> çocuk daha o ya Dur gibi gizli işler hadi iş bu akşam da gazoz alacaksınız iç. <gülüyor> daha üst çıkın bakın size masaya çıkıp biraz da ben oynayayım size Oyna <gülüyor> lan küçük <gülüyor> bir başı <masaya çıkıp, gülüyor> <ay. gülüyor> <gülüyor> Hah ha ha. Hakim Bey amca mezemiz bitti ya meze getirsin küçük varış Getirip size kenteki tavur getireyim biraz Ya Hakim Bey amca <tür töplüt fene> of, yaradı Hadi bir bir bir daha bir daha bir daha bir daha şerefe Hadi yeni yıla. hadi yeniyorlar hadi Hala. Hakim Bey amca Hadi Evet, afiyet olsun. Abi. Afiyet bal şeker o sonuna kadar. Sonuna kadar Hakim Bey amca. Oh, Roger'ım ben tam kelle oh. oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> hakim Bey amca bir şey soracağım. Sor Roger'ım. Şu çamaççı niye böyle kuru? Hiç suyu yok. Ya Roger'ım onu bırak da ben sana bir şey diyeceğim. Orada kaç tane çamaçıcı var Roger? <gülüyor> sen kaç tane görüyorsun Hakim Bey amca? <gülüyor> sen <gülüyor> Sen hele bir rakam ver. Sen kaç tane gördüğünü söyle Hakim Bey amca ya 3 Ortadaki var sadece Hakim Bey amca ha! ha! Hakim amca söyle hocam Ya bu çam ağacı Ortadaki ha. olandan bahsediyorum ha. Niye bu kadar kuru hiç süsü yok bir şey yok ya Ya ben öyle süs falan sevmiyorum ama racim sen istiyorsan süsleriz ya Ya gel şunu bir süsleyelim şimdi bu dakikadan sonra o, ne dersin Bu saatte süsü nereden bulacağız ya, manyak manyak konuşma Beyler benziyor. beyler, beyler mezeneniz ha, değil Hakim Bey amca süsümüz geldi Şu cüceyi asalım mı çam ağacını? Dene nere nere Asalım ben. Ha. Ha. Dur, dur elle de benim telefonu vereyim de Hem ışıklı olur güzel olur Bende buraya küçük bir başım Ne yapıcaz hakim haksızımın amca? Çam ağacını süsleyeceğiz oğlum çam ağacını Oğlum bunu neresinden asacağız? Neyle süsleyeceğiz? Neyle seninle süsleyeceğiz seni azıcağız senin çamu gel Yapmayın Ebi Hakim o... emce gel şurda ip var boynundan asar asır omzor, Yapmayın napla. Ebi oturttuk Yapmayın Ebi oturttuk Hop hop hop hop Bıraşma Lan yapmayın bıra Hakim amca sen üstten tut Çek çek Kaldırıyorum ben Kık. Kık. Sık ama sık sık sık Nefes alamıyorum ya sık. Ne, Tut ne... şu telefonu tut eline Hala espri yapıyor ha? bana Telefon... ne alamıyorum diyor Telefonu Ya ben ölüyorum Hakim Al ya ne bu nasıl oynuyorsun ya? Diye laki amca şuraya oturalım biz. Ona bakalım. Oo! Oh, mayfa da iyiymiş be. Hayda balta'dan sonra dans söz çıkacak dans. ne oluyor bu beni burada unuttular Salonda işte. Petle acı ben ne bileyim ki? Bunlar herhalde bu dünyadaki son tanilerim olacak. Baba, hakim amca, bak çamın nasıl keyfi yerine geldi. amca, <gülüyor> onu söylemiyorum ya, çam bak, çam ağacına. nasıl keyfi yerine geldi süsleyince, ışık mı mı? Baya cipsler gibi bir şey oldu, ha, maşallah. Ya be içelim. Yıbashi süslemeleri, <gülüyor> yıbashi süslemeleri, dedim denaz ötesi oldu. Bir de elime verdiler sü telefon ışık olsun. Neyse, bari <gülüyor> ölmeden önce biraz yılan oynayayım şu telefonda güzel ayak bir rekor kırayım. <gülüyor> alo! Küçük mübahşir. Efendim canım. Kırmızı feneri sakala tut. Sakalı mı? Fakat, alo, fakat siz kimsiniz? <gülüyor> Kırmızı fener mi? Bir saniye. Demek ki işte umduğum gibi değil. Ooo! Oh! Hakim Açıkılır sende de amma şişe varmış ya Ne kadar zamandır içmiyorsun oh, oh, oh, oh. <gülüyor> ya. Hadi acıkılır acırım Acıkmaz olur muyuz ya mezelerimiz de az geldi <gülüyor> Dur şu Başka bir şeyler Zemir. yesek. Ne <gülüyor> <gülüyor> Şu kırk meze feneri Tutabilirsem şu sakal ha Aman tanrım, bu ne? Dur okuyamadım. Bin bir surat Noel babacılık mı? Demek, demek, aman tanrım, hiç ummadığımız bir tuzağın içine düşmüşüz. Baba. Yo hakim bey amca. Söyle acıyorum, <gülüyor> çok acıktık ya. Yine bu süsü indirelim de biraz bize meze meze falan getirsin. Yok meze kalmadı. Benim tahminim boşalmış olması lazım. Meze kalmadısa bu cüceyi yelim ya o zaman. Yeyi ne diyorsun? Yeyi. Al indirelim de gel yiyelim. Senden kıymetli mi? Hadi gel Akın Bey amca. <gülüyor> Aha buraya yaklaşıyorlar. İşte aradığım fırsat geldi. Hakim maksıbına durumu anlatayım ben. Dur, sen bacaklarından tut. Ben tuttum. Ben tuttum. Bir ay. saniye, bir dakika. Şer, şer, hakim amca. Ne var küçük var şers, şey. şers, Bu şers. adam var ya. Bu adam var ya. Ha seni yiyecek. Ne beni <gülüyor> yiyecek <gülüyor> ben? Ne yapıyorsun hakim asılanı manyak mısınız ya Manyağım ben evet Seni, Aa, seni yiyeceğim ya. Çok fena oldum ben küçük mübaşı e. Hakim haksızımım amca lütfen manyak manyak konuşma Hakim haksızımım demin ha. söylediklerimizi unutma Yok, Onu konuşmam. yiyeceğim Tombala da kaybettim seni küçük mübaşı <gülüyor> Bir saniye beyler Seni kumarına kaybettim küçük mübaşı Çözdük mü Çözdük mü Hakim amca. Sen kaybettin küçük bir başır. Beni yiyeceksiniz ama bir saniye bekleyin. Küçük mu başır? Küçük mu başır? Bir laf, bir Sana bir haberim var. Efendim Seni yiyeceğim. Belki de midede otururum. Neden siz? Şakır da, şakır da, şakır da, şakır da, şakır da. Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang. Kus kus kus kus kus kus kus <gülüyor> bu insan olamaz bu insan olamaz bu binbir surat binbir surat <gülüyor> hakim haksızım amca tut şunu <gülüyor> tut şunu şunu döşeyelim abi elimizden kurtulamayacaksın <gülüyor> binbir surat elimizden derken <gülüyor> senin elinden mi senin elinden <gülüyor> mi seni bir bıçakladım gene bıçakladım pilerim seni 32 iki santim boyunda Çocuk. Peki, şu federe ne dedi? Avucun girmedi. Ama al bakalım, al bakalım. Zon zon zon zon zon zon zon. Aman. Zon zon zon zon zon zon zon. Onu titretecik mi de bulacağız? Nasıl olacakmış sana bu yılbaşı bahire gitti? Gitmiyorum. Ne <gülme> haber cim? Hakim hastalı bir şey yap ya. Hakim hastalı kelli oğlum. Bin bir sıra kardeşim gelmiyor. Kardeşim benim. <gülme> öpme öpme alma. Ya ben bu bin bir sonra da Aburupuzaca. Öp Sen i̇şte öpeceğim. Ayet. Hacım ağacı. Zan zan Bu bin Ağaçım. bir <gülüyor> var ya. Ben bir öptüm. Hacım amca Hacım ağacı. Belki yıbaca ağacının sapını. Evet evet. Gel <gülüyor> <gülüyor> bakalım Yaklaş. bir. Yaklaş. Ana ana ana. Ana. ya. Bu ne? Ne, ne oldu kendi sıran? Hoşuna mı gitti? Hoşçakalın giderim. Ama <gülüyor> ama ne? Ama ne? ama bir daha kimse ver. Rahip olarak gelmeyeceğim. Bunu unutma sakın küçük racir. Ve o zaman seni gerçekten yiyeceğim. Racir <gülüyor> olarak dedin sende. <gülüyor> her <gülüyor> zaman karşında <gülüyor> pişiricisin. <gülüyor> de? Defol git pişirip. Hoşçakal. Hakim Aksımın amca kusacak mısınız gene leğeni getireyim mi? <gülüyor> Içimde hiçbir şey kalmadı. <gülüyor> oh başım Hakim Aksımın amca lütfen gene üstüme kusuyorsunuz 32 cm boyundan boğacaksınız beni ya Çok içmişim küçük mübahşi Ne içiyorsun ne öyle köpek gibi içli işte, Ağzınla içsene Oğlum cinle var ya o herif onu bir karıştırdı bir şeyler yaptı var ya Of. Sen hala oh. anlamıyorsun değil mi? Meğer bir surat Roger kılığına girmiş Roger de Noel Baba kılığına girmiş Yapma e ya Filmlerden, dizilerden Özene özene Noel ruhu yaşayalım diye Neredeyse canımızdan oluyordu Beni ağaca atınız ya Yapma e ya, hiç hatırlamıyorum iyi mi? Vay be Hakim mı amca bir şey sorabilir miyim? Gel o co, ben bir öp de beni Biraz kusmuklu kusmuklu oldu ama ya öpeceğim ya bir sene. şey olacak. bugün yaşadıklarımızdan bir ders aldın mı sen aldım ben bir daha cinle vodkayı karıştırmayacağım bunu anladım bir kere bu bu iki kere iki dört Bu anladık iki iki ne iki evimize gelen misafirleri yapmamalıyız küçük bir daha aşır <gülüyor> bıçaklamamalıyız hakim aksır doğru 3 kaç ders aldık ya Taramadığımız insanlarla kumar kumarada ben senin kumarada kaybettim küçük bir maiz Hakim Hakkım abi gel sen Komalada kaybettim Sarılalım abi. bir gülelim bölüm bitsin uzatma lütfen Ağlama ya gülen hep biter HAAAHAH <gülüyor> Gazoz getir bana ben lütfen gazozlar bitti her şey bitti Şey yap o zaman sodayla şey karıştı Nidem çok kötü Ya Hakkım abi lütfen bir sus ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi bir espiri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim Tabii ki Küçük mü başı şirşir şirşir ilimik muskası küçük mü başı şirşir şirşir şirketin maskotu küçük mü başı şirşir şirşir şirretleşir bazen. Ha ha ha ha ha ha dın ha ha ha Hi